Allah'ın rekatı. Benim sesim vardır. Çelik. Sesini duyuyor mu? Çelik. Şimdi ana karnında iki en yazılıyor kadar değil ki bugün bir bayan arkadaş aradı. Şöyle bir soru sorardı. Aslında senem var hatta. Hocam ben bu kaderi anlayamadım. Eğer kader yazılmış çizilmişse yani insan bir yolda yalan söyleyeceksin, muhakkak gibi bunu söyleyecek. Eğer bir yolda geçeceksin, muhakkak olduğunu geçecek. İşte şunu yapacaksa muhakkak onu yapacak. Öyleyse niye namaz yalan sıkılıyor? İşte niye böyle bir şeyler yapılıyor? Neyse olsa akıbetimiz derne. Tipinde bir soru sordu. Ben bu kaderi anlayamadım. Ee, kafam karıştı zihnim bulandı meydan bizim kaderimiz yazgımız var cennetlik mi cennetlik mi derim yani biz niye namaz kılıyoruz işte, oruç tutuyoruz hocam ben öyle mişanem mi ama kafama takıldı diye. şöyle bir soru sordum kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin Rabbimizleri bağışlasın, doğruyu anlamayı nasip etsin. Bizleri bırakmasın nefsinize, aklınıza bırakmasın. Şimdi bizler kader deyince tamam yaşın, yazılmış, çözülmüş, mühürlenmiş her şey bitmiş. Bizse zamanı geldikçe sahneye çıkıp bize verilen yolu oyunu insanlar gibi algılırır. Burayı anlatabildim değil mi? Çünkü kader imanın yüzlerinde belgildir. Tasdik ilmiyakalı bir bölümdür. Onun da kendine göre halleri vardır. Kendine göre bakları vardır. Toplum kader bu dilde bitip alır. Halbuki seçme hakkına sahip olduğumuz yani peygamberlerin gönderilip iyiliği ömredip, kötülüğün mühlettiğinde ilaha gibiyonu anlatılan bu yolda yani dün dediğimiz bu mesele de öğretilen vakalarını ve doğruyu kendisine apaçık belli olduktan sonra sapıklıyı seçen bir insan Allah bana bunu yazdı eğer benim yazgın olmasaydı ben bunu işlemezdim gibi mazeret sahibi olması ortadan kalkıyor kardeşlerim. Kaderle kulluğu durduğunu karıştırmamanız gerekiyor. Kader ayrı bir olan, kulluksa çok farklı bir vakıdır. Her ne kadar kadere iman, ibadetin içinden bölgün, hatta en önemli olsa dahi bunun kayın çizgileri vardır. Yani, seçme hakkına sahip olduğunuz bir şeye bu benim kaderimdir. Bunu deme hakkımız yok. Yani şöyle, benim erkek olmam, Türk olmam, Ankara'da yaşamam, yakışıklı olmam, şişman olmam, boğumun yüzün olması, sakalımın dür olması, gözümün görmesi, alma olması, veya kafanın cel olması, elimin çolak olması, renginin değişik olması, veya sıhhatli olmuyorum, veya hastalıklı olmam, bunlar benim önümde olan şeyler değil. Ben bunları seçme hakkına sahip değilim. Ben nefsini hayırda harcamakla veya şöyle gitmekle ikisinden birini bir seçme hakkına bir insan. Ve seçtiğin, yaptığın, öğrenebirttiğin noktada razı ettiğin makam önüne. Aleykümselam unuturma. Ama maalesef sana da kurban. Hoş geldin. Katma saatiniz değil ama gireriz inşallah. Hoş geldiniz. <gülüyor> Kadeh inanılması gerekir. Tastik edilmesi gerekir. Vazi olması gereken meselelerdendir. Yani Allah azze ve celle bir insana çocuk verebilir. Vermeyebilir mi? Hastalık verebilir şifa da varabilir öldüğünü izin kıldığı gibi kısa da kılabilir ölmeyeceğiz kardeş ve insanın zengin kıldığı gibi fakir de kılabilir bir öldüğü gibi bir köle de kılabilir işte Allah'a razı olup razı olup bizi imtihan için verdiği bu meselelerde kulun takındığı noktalar çok önemlidir işte Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, Resulünün diliyle bize ne diyor? Dua edin, çünkü dua kaderin önüne geçer diyor. Şimdi, dua da kader, anlatabildim mi? <gülüyor> Düşünün bir insanın hasta olması, Allah'ın takdiriyle, sen dua ediyorsun, o da Allah'ın takdiriyle. Aynen veda meselesini ne alacak olursak Ömer veda mavduru duyunca Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyorsun. Ebu Ubeyde bin Cerrah. E, yanlış hatırlamıyorsam. Ama her ikisinden de razı olsun. Ömer, evet Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderinden kaçıyorum diyor keşke bunu sen sormasaydın yani sen sormasaydın çok sevdiği, çok saydığı saygı duyduğu büyük bir sahada keşke bunu senden sendemeseydin bu başkası dese bilmiyorum artık ne yapacak Allah'ın kaderinde, Allah'ın kaderinden bu arada orada olmayan daha sonra oraya gelen bir sahada bence bir bu konuda bilgi var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yerde veda olduğunu doğmuşsan buraya girmeyin eğer girmişseniz oradan çıkmayın bu hadisin hakkında yani bu kader üzerinde etkisi vardır ama o da kaderdir olur mu giderim o sandın değil mi bilgisayardan kaldırdın o sandın bir bilgisayara versin otururuz değil mi Peki tamam. Hı. Sen şöyle şöyle burada dur işte. Haber meselesi eee o hükmün ele alınması gerekiyor. Tamam bileceğiz. Bunu da Tamam, şimdi bu yazımda da dur. Yorum sanacağım. bir şey istiyorum, değil mi dedim, tamam mı? Eee Allah'ın izniyle Allah'ın yaratması olarak kardeşlerim Oğlum, bu dört kaderi anlamada en önemli meselelerdendir. Sesim geliyor değil mi? Hiçbir kaderdeki meseleyi bu dört lükkünün üstünde <gülüyor> aynı şekilde ele alıp işleyemeyiz. mümkün değil. Yani halk arasında Allah böyle takdir etmiş ya. Ne yapalım? Hani böyle derler ya, saf, temiz, İşte bu takdire şu yükleniyor. Allah bunu görürdü. Allah bunu yazdı. Allah bunu görüldü. Allah bunu yarattı. İşte takdirde ele alacağımız bu. Teknik işleri Mursa'ya bakıyor çelik. Ona yazarsan o sana cevap verir. Bu cevapta şu önce tıklayın ve de olarak anlatıyor. Evet. Sahne böyle dedi. Kendine nasıl aldın öyle olacaksın. Sen şimdi sahneye ki bana bir başka saldı. Onu bilmiyorum. Ben sana diyeceğim ki, sen bence tıkladığın aşağıda resimler bak, nasıl hazırlanmış olduğu. Artı, abici, sana ne unutma. En girerseniz, kendileri hakikaten e, her bir nokta koymuşlar. Hatta tamam. tekniklerden sorumlu açılı bakıyor. Aman aziz. Kader misinisi değil mi? edenlere baktığımızda kardeşlerim. İnkar baktığımızda onları cehennem ateşine soktuğumuzda işte yalanladığınız ateşi görün dediğimizde onlara bir özü gelmedi mi? Geldi. Size bir ateşten bahsetmedi mi? Bahsetti. Kimi yalanladınız? Kalacaklar. İşte yalanladığınız ateşi görün diyecekler diyor. Ve onların sesini kimse duymayacak. Oraya kadar da gitmeye gerek yok. Kabir sorgularına bakacak olursak kardeşlerim. İlk sorgu yaptım kim? Sonra kitabım. Sonra peygamberim. Ve sana bir ölçü gelmedi mi? Geldi. Bir şeyler gelmedi mi? Dedi ama ben işte birilerinin dinlediği gibi dinliyordum. B, B, B diyecektir ve sorguyu düzgün veremeyecektir. Yani her ne kadar inkar etse de bir insan yapmış olduğu hal ve hareketlerden küçümden de dünyamdan de insan sorulacak. Ama işte kişinin müdahabından olan meseleleri kader kisvesi altında bu kaderin büyükte. Bunlara maske getiremez kardeşlerim. Bu noktanın çok güzel anlaşılması lazım. Ama e, şu noktayı güzel ele almak gerekir. Kişi diyor: ana rahmına düştüğünde. 3-40 bin geçince birileri getirir. Ya Rabbi bu erkek mi olacak dişi mi? Allah bunu takdir etmesi o. Saitlerden mi olacak, Şakilerden mi? Allah şu olacaktır. Emri ne olacak? ne olacak? Bu dört şey yazılır ve dirilir. Neyh-i nâhuzda saklanırız Şimdi bu gayetleri öyle alındığında insanlar demek ki takdir edilmiş, yazılmış. Şimdi kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin. He öyle kurban. Öyle orayı uzak şimdi. Allah hepimize merhamet etsin. Burada şu nokta gözden kaçıyor. Zaman bizim için. Zaman bizim için. Allah ölümüyle şu olacak her şeyi bilir. Ben de söyleyin, dögür, Zamanı söyleyin, zaman dönün diyor. Neyse kahpe felek derse, haşa kafir Bu Bir sevgi Allah'adır dur. Benim yedim yarattım bir şeylerdir. Bu ne Allah'a sorgudur. Onun için bu bizim yeni imakalıdır. Allah'a dönük değil. Allah'a bir gün bir mezarlığa gittiklerinde. Yeri böyle sert bir şeylerle çiziyor, şekiller yapıyor. Sonra diyor ki, biliyor musunuz diyor. Sizin Cennettik mi? cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılı. Ve her şeyin onda hepsi belli ediyor. Kusur. Sahabenin birisi diyor ki, Allah kendilerini razı olsun. Allah'ın Resulü diyor, neden bizim cennete veya gideceğimiz bir kitap, bu adını, benle bir liste var, cennet değil cehenneminde niye amel edelim ki? Oturalım, muhakkıbetini bekleyelim diyor. Allah Resulü'nün selatı yazıyor, amel edin amel edin amel edin kişi eğer sahiplerdiyse o amel ona kolaylaştırılacak. Bu kişi şarkilerden ise bu amel ona kolaylaştırılacak. Ve öyle olacak ki o kişi diyor amel işleyecek işleyecek tam zemlete girecek yürmeye bir karış kalacak yazı ölü gelecek ki düşecek diyor. Kişi diyor şarkilerden olur şarkilerin ömürlerini işler işler işler yazdığına geliyoruz cennette yüksek bir makamına gelir defterler duruldu kalemler korudu diyor Allah merhamet etsin kader Allah'ın razı oldu ve kulların üzerinde sırrı olan bir meseledir anlatacağımız da sorulan soruya vereceğiniz cevap da ancak Kur'an'dan ve sünnetten alacak kardeşlerim. Ben iradeyi cüzde dönüyorum. Ona seçme hakkı, ihtiyar hakkı diyorum kardeş. Aleyküm selam ve umutullah. Evlilik seçme hakkına sahip olduğum Aleyküm selam ve umutullah. Allah Resulünü gör, işte. Seytan. Nasıl yapıyor? Kırıhatsız. hoş geldin de bakalım. Sıkılıyım amcasın. Evet. Sıcak ya. Biraz kırıhatsı da de, bir de yanıyor değil mi? De, de Han inşallah? Ee, Allah Resulü diyor gör Keristelatü Resulüm. Kadı kadını her şeyden alırlar. Güzelliği, takvası. Sünnene diyor. Siz benim tercihim sizden mi yoksa benim tercihim dünge takvalı olandır. Diyor. Şimdi ölçü mü? Ölçü mü? Bu. Sen bunda hangisini tercih edersen alabilirsin. Sana sana bir mani yok. Bu engel değil. Ama sen tuttuğun kadını güzelliğinden seçtin Veya erkeği bir, bir dönürtmüşsün öbür ikinde geçerli olan bir şeydir. Karşı cins içinde. Sen tuttun, bunlardan ben bu seçtin. seçtim. Her ne kadar bunlar Allah'ın ilmi dahilinde olsa dahi işte bu benim kaderim. Haklanmak zorundayım. Ne yapalım? Allah böyle yazmış. Yazdım değil, değil Seçme hakkına sahip olduğum bir şeylere kader şemsiyesi getirememiz kardeşler. Ee, biz yani biz derken istinamları öğrenme programına itkadağında derecimde mi olsun? İradi cüzi dediğiniz zaman yanlış anlaşılmaya sebep olur. Bu kısmına bir hareket aynı sözlük. Hürriyet hakkı. Yani isleyenin manesi, isleyen küfretsin babu var ya ama emanindeki geçen. Açık bölümlerden sonra inansın, Acik bilinlerden sonra küfür etsin. Buradaki yakalanması gereken nokta bu. Ama bu da mağfiret etsin. Allah bakar ama mağfiret etsin. Kim buna yani tabi ki. Ama kader meselesini baştan alıp da işlemeden bu sorulara verilecek cevaplar e, bazen hala kalabilir işte. Mi? Anlatabildim mi? Baştan kader meselesini alıp da işlemeden sorulan her soru kaderden bazen havada kalmasına sebep olur. Allah hakkıyla eminimle nasip etsin. Ben müsaade istiyorum. Hem hatun var hem sorun var. Biraz daha henüz girelim. Müsaade olasın. Evden girelim. Ben müsaade Ben müsaade istiyorum. Allah hepinize razı olacağın bu iştenin mensibesi. Selamun ve Rahmetullahi ve <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Teala Jalil. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna al-Hamdu Lillahi, ma hujuhu ve nastainuhu ve nastafiruhu hamdu billahi min shuroo anfusina min syyat amalina. Ne yettihi Allah, feda muddil Allah, feda muddil feda hadil. Ve nişalu Allah, Allah ve kuhu la shibikala. Ve nişalu an Muhammad an abduhu Rasuluh. Ana bar ve hadi Muhammed aleyhi ve şüphesiz hamd Allah içindir ona hamd eder ondan başlamak ve ondan yardım isteriz nefsimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünde Allah'a sığınırız Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur ve Allah kim de saptırırsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, o tağ yoktur. Buna şehadet ederiz ki Muhammed Aleyhisselam, onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra şüphesiz sözlerin şey en doğrusu Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Yılların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam yolludur. İşlerin en kutsu dünde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dünde her sonradan ortaya çıkarlan şey bir adıdır. Her bir ad ve her Şimdi Allah Hazreti Celle Enbiya Suresinin 25. ayetinde Senden önce hiçbir peygamber gönderdim Demek ki Kavimlerini La İlahe illallah kendini tehlikeye davet etmiş olmasın. Yani Allah'tan başka ilah yoktur demek üzere e, kavimlerin davet etmiş. Peygamberlerin daveti bu. Geçen haftada bir mezhep bahsetmiştık bunu. E, peygamberlerin daveti Allah'ın girilmesi yolunda. Yani e, Peygamberler gönderildikleri zaman işte gelin Allah'a iman edin, Allah vardır şeklinde bir yol değil de Allah yani, e, ilmiyin, işte Allah Allah de. Allah'tan başka ilah yoktur kendine. E, yoğunlaşmışlar. Bunun sebebi insanların kendi fıtratlarında zaten Allah'ın varlığını bulabilecek kabiliyette oluşlarıdır. İnsanlar e, bu kabiliyette dünyaya gelirler. Peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti Allah'ın ile tanımak. Vubodiyetinde, ürünkiyetinde, isim ve sıfat tevhidinde Allah'ı bilmemek. Allah'ın sıfatlarını Bilmek. Mesela hububiyet e, tevhidini aklıyla, fıtratıyla anlamış olan insanlar, Allah-u sıfatlar hakkında bilgi saygılamıyor mu? Bulamaz. Ancak Allah kendi aklımda, işte benim ölüm vardır, ben semadayım gibi e, kendi sıfatlarını bildirir, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde beyan etmiş. Efendimiz Aleyhisselam sahip antılarında bu şekilde açıklamış, biz de Allah-u Teala'yı kendi bildirmiş.